Kim Kur'an öğretme karşılığında bir ok yayı alırsa kıyamet günü Allah ona cehennem ateşinden yapılmış bir yay takar evet. diyorlar. Evet. Mesud Hazretlerinden gelen bir hadistir ve sahihtir. Bu hadise istinaden de şöyle bir soru sormuş hocam. Günümüzde Kur'an kursu hocaları maaş alıyorlar. Bu hadisle örtüşüyor mu demek istiyor. Bu hadisi açıklar mısınız demiş. Buyurun hocam. Bu hadis biraz önce de söylediğim gibi İbni Mesud Hazretlerinden gelen sahih bir hadistir. Ama bağlamı farklıdır. Bağlamı farklıdır. Bu, ibadet olarak okunan Kur'an'dan alınan bir ücrettir. Ama eğitim, öğretim yaptırılarak alınan ücret iş karşılığıdır. İşimin karşılığıdır. Ben öğretmenim. Kur'an kursu öğretmeniyim veyahutta da diyelim fıkıh öğretmeniyim. işte hadis öğretmeniyim, Arapçı öğretmeniyim veyahut da matematik Türkçe öğretmeniyim. Fark etmez. Ne yapıyorum? Devletle bir akit yapıyorum. Diyorum ki size şu şu şu şu işler yapma karşılığında talebim onlar da tamam diyor. Sana şu kadar maaş vereceğiz diyor. Ben amelimin, işimin ve mesaimi oraya harcamanın karşılığında eğitim öğretim karşılığında ne yapıyorum? Mücret alıyorum. Bu ayrı bir şeydir, bu helaldir. Ama siz geldiniz bana dediniz ki hocam babam vefat etti ona bir Yasin okuyun. Veya annem vefat etti ona bir Hatim okuyun dediniz. Ondan sonra da ben okudum. Dedim ki okudum piyasası işte diyelim bin lira. Bin lira alırsam işte cehennemden ateş parçasını yutmuş olurum. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam bir başka hadisinde اِقْرَعُ الْقُرْآنَ la ta'kulu bihi. Kur'an'ı okuyun ama onu yemek aracı, yemek vasıtası yapmayın diyor. O nedenle bakın, ibadet olarak diyelim ki ölünün arkasından toplanıyorlar, Kur'an okuyorlar. Eğer okunan Kur'an eğitim öğretim mi? Hayır. İbadet niyetiyle niye? Çünkü hasıl olan sevabı kime bağışlayacağız? Meyyite, ölüye bağışlayacağız. Bu bir ibadet niyetiyle okunuyor. Böyle bir ibadet niyetiyle okunurken, Buradan verilen ücreti almak haramdır, günahtır. Veren de günahkardır, alan da günahkardır. Bu bir. İkincisi, bizim ulemamız der ki, açık ve net söylüyor. Ulemamız der ki, eklu lahmil khinziri awla min akhzil ujreti ala qiraati kitabillah. Allah'ın kitabını ibadet niyetiyle okuyup ücret almaktansa çok affedersiniz, dağdaki domuzun etini yemek daha uygundur. O nedenle asla kat'a ibadet niyetini okunan Kur'an'dan para alınamaz, alınan haramdır, veren de alan da günahkardır. Peki, güzel anladık bunu da. Ben almak istemiyorum, çağırdılar okudum. Ondan sonra bir zarfa koyuyorlar, da koşmadım. Hı -hı. zarfa koyuyorlar. Diyorlar ki hocam buyurun bize bir iyilik yaptın. Biz de size bir iyilik yapalım Tam istedik. Tam onu soracaktım hocam. Bu bir memlekette Kur'an okunduktan sonra ölülerin arkasından ücret verme adet haline gelmiş yerleşmiş bir adet ise sanki daha oraya gitmezden önce okurum şu kadar para alırım pazarlığı yapılmış hükmündedir. Dolayısıyla o böyle bir ört adet var orada. ise Hiçbir zaman bunu hediye kabul edemeyiz. Bu bir ücrettir. Bunu da almak haramdır ve caiz değildir. O nedenle kimse hediyenin peşine takılmaz. Efendim bazı kitaplarda okuyan şart koşmadan verilirse bu bir hediye kabiliğindendir deniyor. Her kitapta bu yayının başında da söylediğimiz gibi hata vardır. Her insan ne kadar alim olursa olsun onun da bir zellesi nedir? Vardır biz zellelerin peşinde koşarsak veya tetabbur ruhas dediğimiz ruhsatların peşinde koşarsak varacağımız nokta ahirette yüzümüzün kızarmasına götürür bizi. Bunlardan uzak durmalıyız. Rızkı helal yoldan ve emeğimizle çalışarak kazanmalı, taat ve ibadetlerden ücret asla almamalıyız.